şeyler söyle iklim için bir şeyler söyle iklim için bir şeyler söyle iklim için bir şeyler söyle iklim için mi şeyler söyle, söyle iklim için mi huh well şeyler söyle iklim için mi şeyler söyle iklim için bir şeyler söyle iklim için bir şeyler söyle Iklim için bir şeyler söyle. Iklim için şeyler. Iklim Iklim için şeyler. Iklim Iklim için bir şeyler söyle. Iklim için bir şeyler söyle. Iklim için şeyler. Iklim Iklim için bir İklim için bir şeyler söyle, iklim için bir şeyler söyle, iklim için bir şeyler söyle. Dünyanın tepesi Himalayalar Yamaçlarında kalmamış bir tek ağaç Koşun birken kar suları Bahar da Bengal Deltasına saldırıyor Kardeş Bengal'de sular altında Bengal'de sular altında Dünyanın yeri yanmış soluk alamıyor Alt Dolmuş bozulmamış bir kıta Antarktika göz koymuşuz madenlerine paylaşamıyoruz. 1999 bel bir pazar savaşı. Amsterdam, sular altında Amazonlar yanıyor Afrika açtık insanlar sürüyor Kimsesiz çocuklar Güney Amerika'da Öldürülüyor, öldürüyorlar Sararlı aşereler gibi, sokak köpekleri gibi daha fazla insan dünyada. Her gün daha fazla kirlenme trafımızda. Her gün daha hızlı dünkümden. Her gün daha zamanımız kalıyor. Anlat bunları herkese. Sen anlaşılır bir şekilde Gezegenimiz ellerimizde Yaşatabilirsek kurtarabilirsek eğer Aşka hiçbir şansım yok. başka hiçbir şansımız kalmadı artık. Sevgili dostlar bu hafta da Açık Radyo'da Babil'den sonra da birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Ömer Şahin programın yayınında bana destek oluyor. Programa 2015 yılında iklim için hareketine destek olmak amacıyla kurduğumuz, iklim korosunda seslendirdiğimiz bir Karadeniz türküsünden tadımlık bir bölümle başladık. Kayıtta dinlediğimiz ses bu türküde iklim korosunu çalıştıran sevgili arkadaşım, müzisyen Cengiz Ünal'a aitti. Ardından e, Taner Öngür'ün e, Moğolların yeniden bir araya gelmeye çalıştığı günlerde 1992'de yayınladığı e, solo albümüne adını veren şarkıyı dinledik Alarm. Taner Öngür bu şarkıyı o yıllarda gazetelerde yayınlanan çevre felaketleri haberlerinden yola çıkarak yazmış ve bestelemiş. Moğollar bu şarkıyı yeniden bir araya geldikleri 1993 yılından sonra konser repertuarlarını aldılar ve birçok konserde bu şarkıyı onlardan dinledik. Taner Öngür şarkıda anlat bunları herkese Mümkünse anlaşılır bir şekilde gezegenimiz ellerimizde yaşatabilirsek kurtarabilirsek eğer düşün bir an geleceğini düşün bir an çocuklarını düşün bir an şu yaşadığın dünyayı çünkü başka hiçbir şansın yok başka hiçbir şansımız kalmadı artık diyordu. Açık Radyo'da da neredeyse kurulduğu günden bugüne yaklaşan küresel e, ekolojik yıkımı anlatıp e, duruyor. Bugün de her sabah açık gazeteden gezegende yaşanan iklim felaketlerinin haberlerini dinleyerek güne başlıyoruz. İşte birçok program ve programcı e, iklim bahsiyle yaklaşan e, tehlikeyi anlatıyorlar. Aslında yaklaşan demek de doğru değil. Artık iklim yıkımının içerisindeyiz. Mağdurlarıyız bizler de. İki hafta önce radyo kaydı için radyoya gelmek üzere hazır, hazırlanıyordum ki işte iki 3 saat süren bir fırtınanın içinde buldum kendimi. İşte köyde çatılar uçtu. Bahçedeki ceviz ağacının dalları kırıldı. Geldi odanın camına dayandı. Evin çatısındaki elektriğin elektrik direği kırıldı. Çatılar uçtu. Evlerin arasında küçük nehircikler oluştu. İşte minibüs yolu ulaşıma kapandı vesaire. O hafta geçen yıldan bir kayıtla yapmak durumunda kalmıştım. Bugün sizlere yıllardır bıkmadan, usanmadan dinlediğim, çok sevdiğim bir gruptan, yeni türküden şarkılar dinleteceğim. İlk şarkı bir canlı kayıt. 1980'li yıllardan anımsayanlarımız vardır. İstanbul'un Kadıköy yakasında müzik severleri buluşturan küçücük bir mekan vardı. Çekirdek Sanat Evi. Fikret Kızılok ve arkadaşlarının zaman zaman bir araya gelip meşk ettikleri bir yerdi. Küçücük salona sığışıp bugün de severek dinlediğimiz müzisyenleri ilk kez orada dinlemiştim. Ezgi'nin günlüğü, yeni türkü, Bülent Ortaçgil, Erkan Uğur ve daha onlarcası... Konserin bir kaset kaydı da izleyicilere verilirdi. Kapak çizimlerinde Kızılok'un oğlu Yağmur yapardı. Önümüzdeki haftalarda Yağmur Kızılok'u programa davet etmeyi ve Çekirdek Sanat günlerini konuşmayı düşünüyorum. Henüz aramadım. Arkadaşları bugünlerde açık denizlerde olabileceğini söylediler. Şimdi 1984 tarihli bir kayıtta yeni türküyü dinleyeceğiz. Bağlama ve vokalde Tuncer Tercan var. Gitarlarda Eftal Küçük, Derya Köroğlu, Udda Murat Buket, bas gitarda Tuğrul Bayrak. Bu şarkıda Tuncer Tercan'a eşlik ediyorlar. Bir Azeri Aşk şarkısı Aygız. Pekâr beni yaktım aygız aygız az Gör beni, sana böyle oldu ya. Söyle söyle, sana böyle oldu. Ya. Uğraştı, şarbat sana öyle ne çekmişsin gülerim dilerde çakar beni bu sana böyle gündeki sözleri böyle söyler sana böyle ya sana böyle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 Ne yapmalı? Bu soruyu kendime hep soruyorum. Belki ilk yapmamız gereken şey, yerel yöneticilerimize de bu soruyu yöneltmek olmalı. İşte yazın ortasında bir anda beklenmedik iklim hareketleri oluşuyor ve yaşam alanlarımız hem insanlar ve hem de diğer canlılar için yaşanamaz hale geliyor. Geçen gün orduda yaşananlar, en yakın örnek, bir kent neredeyse yerle bir oldu. 500 bin insanın perişanlığından söz ediyor gazete haberleri. MHP'nin Ordu Milletvekili bile <gülüyor> ...isyan etmiş, laf değil... ...icraat görelim artık diyor... Bizler de MHP'li vekil bu Cem, Cemal Engin Yurt gibi sesimizi yükseltelim. 8 Eylül'de 350 Ork ve Kadıköy Belediyesi'nin dünyanın birçok kentiyle eş zamanlı ge gerçekleştirilecek olan İklim İçin Ses Ver etkinliği Kalamış Parkı'nda gerçekleştirilecek. Bunu da bugünden duyurmuş olayım. 350 Ork'tan Efe Baysal'ı önümüzdeki haftalarda programıma konuk edeceğim. Hem iklim meselesini konuşacağız ve hem de işte yanında getirdiği şarkı. Dinleyeceğiz. Yeni türküden dinleyeceğimiz iki ezgiyle programa devam etmek istiyorum. Grubun 1983'te yayınladığı ve bana göre en mavi albümleri olan Akdeniz, Akdeniz albümünde yer alan iki Selim Atakan bestesini çalmak istiyorum. Bu albümü 30 seneden beri dinliyorum ve her seferinde açık denizlere gitme özlemi içimde büyüyor. Önce albüme adını veren Akdeniz, Akdeniz'i dinleyeceğiz. E ardından e, ikinci dinleyeceğimiz ezgi Mithari'nin gelini. Bu e, şu beste de Selim Atakan'a ait ve e, e, kayıtta e, Selim Atakan aynı zamanda kanun çalıyor. E, bir film müziği 1982'de Tarık Akan ve Müjde Arın başrolünü paylaştığı Delikan filminin müziği. Ee, Mitarın gelini de filmdeki kayın adı. Bu ezgi 1982'de sinema yazarları derneği en iyi film müziği ödülünü de almış. Önce Akdeniz Akdeniz ve ardından Mitarın gelini yeni türküden dinliyoruz. <gülüyor> Bu türküyü 1992'de yayınlanan Aşk Yeniden albümünden çok sevdiğim bir şarkıda dinlemeye devam ediyoruz. Sözleri Nuri Ercan yazmış. Müziği Derya Köroğlu'na ait. Akasya kokulu sabahlar. Hüzünlü ve buruk bir şarkı. En azından benim için öyle. İşte iki dakikalık bu kısa şarkı insanı alıp çocukluğuna götürüveriyor. Ama artık ne yazık ki evimizin arka bahçesinde ıtırlı kokusuyla insanı sarhoş eden Akasya yerinde bugün yerlere esiyor. Uzun yıllar önce bir sabah asfalt makinasının kadrine vurdu. İstanbul'un Arnavut kaldırımlı sokakları da artık yok veya çok azaldı. Kent artık kocaman bir beton adasına dönüştü. Sokak hayvanlarına basacak bir toprak parçası dahi bırakmadık. Derya Köroğlu'nun gönül titreten sesinde hüzün ve burukluk kadar tatlı bir serzeniş ve az da olsa bir umut var sanki. Ee, yeni türküden dinliyoruz. Akasya kokulu sabahlar. <gülüyor> yıllara çarparak herhangi bir makamda bir şarkı söyledi Akasya kokulu tabalları yollarda bir kızın saçlarında gönlünün vals yaptı. Akasya kokulu sabahlarım. Can Yücel tam 19 yıl önce bu dünyadan göç etti. Yarın gidişinin 19. yıl dönümü. Sevenleri onu bir kez daha yüzlerinde tatlı bir tebessümle anacaklar belki. Büyük şair, muhabbet insanı, eylem adamı Can Yücel'in Datça için yazdığı bir şiirini Deryo, Derya Köroğlu müziklemiş. Şimdi dilerseniz bu şarkıyı Can Yücel'in anısına ithafen birlikte dinleyelim. Bu şarkı Yeni Türkü'nün 1986'da yayınlanan Güne Bakan albümünde yer alıyor. Derya Köroğlu'nun sesinden dinliyoruz. Başka türlü bir şey. <Gülüyor>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 Dalın yüksekliğince rüzgarına Ve bir yeni ömür Vardığın çimen yeşilliğince ayrır hava Nerede gördüklerim nerede o beklediğim rengi başka tadı başka Yeni türküden dinledik başka türlü bir şey Aklımız bir şey, şeyleri ermeye başladıkça nasıl bir hayat istiyorum sorusu gelip aklımıza takılıyor ve sorunun cevabını aramaya başlıyoruz. Bu arayış bu hayattan gidene kadar bir ömür boyu sürüyor. Benim için de öyle oldu. İşte yaşadığım anlar çoğu zaman yaşadığım yaşamak istediğim anlardı ama gün geliyor ki artık o anlar e, dileğimizce yaşamamıza izin vermeyen e, müdahalelerle bölünüyor. İşte başka türlü bir şey aramaya başlıyorsunuz. Bu arayış tek başına olmuyor ve o zaman benzer yaşamları arzulayan insanları arayıp bulmaya başlıyorsunuz. Üç hafta önce John Baez'in İstanbul'daki veda konserine özel bir John Baez programı yapmıştım. Programda 1980'lerin sonuna doğru daha güzel bir dünya özlemiyle bir araya geldiğim dostlarımdan birisinden, ağabeyim Hüseyin Çakır'dan bahsetmiş ve programda şarkıları onun için çalmıştım. Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yoğun bakımdaydı. Ve umut verici gelişmeler oluyordu Doktorlar artık müzik dinlemeli diyorlardı Ben de buradan Çanakkale'ye ona şarkılar göndermiştim Umudum bir an önce yaşama dönmesi ve programda onunla bir söyleşi yapabilmekti Ama olamadı ne yazık ki Yaklaşık 40 gün hayata tutunmaya çalıştı Ve 4 Ağustos günü hayata veda ettiği haberini aldım Ertesi gün İstanbul'a son yolculuğuna uğurlandı. Ben Yeşil Kamp'taydım ve ne yazık ki uğurlamaya katılamadım. Anadolu yazar William Saroyan diyordu ki hiç kimse hakkında bir şey yazılmadan bu dünyadan göçmemeli. Hüseyin Çakır 1995'te kurulan ve sonra Düşünce Enstitüsü'ne dönüşen QRL'in kurucularından ve uzun bir zamandan beri de en çok emek verenlerindendi. Barış, demokrasi, insan hakları, özgürlükler için çabaladı. Kamuya açık toplantılar düzenlenmesine öncülük etti. Kitaplar, yazılar yazdı. Küerel yazarlarından Nabiyacı Hüseyin Çakır'ın ardından kalem aldığı yazısı yazısının umuda tutunmak ve Hüseyin Çakır üzerine başlıklı bölümünde Hüseyin'in sevenleri, dostları, yoldaşları olarak çok ciddi bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurladık onu. O nedenle sevgiden söz edeceğim ilkin. ''Hüseyin ölmemişte yaşıyor olsaydı, onun üstüne konuşuyor olsaydık, her birimiz onun beğendiğimiz, beğenmediğimiz tarafları, paylaştığımız, paylaşmadığımız fikirleri üstüne konuşacaktık. Her birimiz üstüne konuşulacağı gibi. Hiçbirimiz hiçbir insan mükemmel değildir ama mükemmelin peşinde koştuğu için tanrıları yarattı insanoğlu. Sonra da tanrılar adına bir diğerini yargılama hakkını kendinde buldu. Bu hep böyle süre gitti ve gidecek.'' Fakat bir şey var burada, tanrılığa soyunmuş ama tanrıları güldüren insan türü olarak bütün yanlışlarımıza, aptallıklarımıza, sakarlıklarımıza, etrafımızı kırıp dökmelere karşı bazılarımız ya da pek çokları bütün bunlar içinde hayat tablosuna bir sevgi fırçası atar. Bu sevgi çizgisi tarif edilemezdir. Ne kendisi farkındadır ne de onu yaşarken yargılayan insanlar. Sevgi dostluk çizgisi bir ressamın tablosuna attığı bir fırça darbesi gibidir. Tablo bitince ancak fark edilebilen ya da bir yaşam sonlandığında diyordu. Ve edebiyatta hep gülün dikeninden söz edilir de nedense dikenin gülünden söz edilmez. Oysa yaşarken her birimiz gül değil dikeniz. Ama pek çoğumuzda dikenin gülü de var ama gizli. Ne yazık ki bunu ancak insanlarımızı kaybettiğimizde anlıyoruz. Meğerse ne kadar severmişim onu diyerek. Ölümlerden önce dikenlerin güllerini derlemek olanaksız mı acaba? İşte bunu bilemiyorum sorusuyla yazıya devam ediyordu. Yazının umuda dair bölümü de şöyle. Umut bize sonunda ölümü getirecek olduğunu bildiğimiz hayata tutunmaktır. Sonu kesin olarak başarıyla bitecek bir mücadelede umudun yeri yoktur. Umut kazanmanın milyonda bir ihtimal olduğu durumda söz konusu olur ancak. Sonunda kaybetseniz de önemli olan her durumda umuda sarılmaktır. Bugün gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm canlılar iklimsel, sosyal, siyasi, ekonomik ve daha birçok bakımdan zor günlerden geçiyor. Başka bir hayat istiyoruz ama bu ne kadar mümkün? Onu tam olarak kestiremiyoruz. Nabi Ağacı'nın yazısında dediği gibi daha güzel günlere dair umudumuzu koruyabilirsek bu bile çok iyi. Yaşamımız boyunca iyiye, güzele olan umudumuzu diri tutan insanlarla hemhal olduk. Ağustos ayları tam bir yaprak dökümü ayı oldu. Değişik tarihlerde sevdiklerimizi kaybettik. Sarkis Çerkezoğlu 2009 Ağustos ayında hayata veda etti. Harun Karadeniz, Fikret Otyan, Beyoğlu'nun akordiyoncusu Madam Anahit, büyük şair Frederico Garcia Lorca, Türküleriyle ruhumuzu arındıran Mustafa Başaran dede, futbolun haşarı çocuğu Metin Kurt ve en son Hüseyin Çakır bir Ağustos gününde hayata veda ettiler. Can Yücel'de 12 Ağustos 1999'da hayata veda etmişti. Yeni türküden dinleteceğim şarkıyı Hüseyin Çakır ve adını burada andığım, anamadığım, bugün aramızda olmayan bütün iyi insanlar için çalmak istiyorum. Şiir Can Yücel'e, müzik Derya Köroğlu'na ait. Şimdi 1986'da Günebakan Bakan albümünde yer alan Yaprak Tökümünü yeni türküden dinliyoruz. <gülüyor> Dökülmeden önce kızaran yapraklar Ki onlar şan verdiler ortalığa Bütün bir sonbahar Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye Başlayınca rüzgar çıplağında o atın. Koşacaklar o çocuklar o yapraklar o şarabı eski yollar çıplardan yine onlar koşacak. Aynı albümden bir Rebetiko uyarlamasında yeni türküyü dinlemeye devam ediyoruz. Şarkının sözleri Cengiz Onural'a ait, müziği Rebetiko müziğinin babalarından Vasilis Çiçen ait. Bir barış ve dostluk şarkısı. Bu şarkı Nedim Hazar'ın Burgazada doğumlu iki kadim dost Cüneyt Türel ve Yunan şair Yorgos Emilios Eden'in uzun yıllara dayanan dostluklarının Burgazada'da da yeniden kesişmesini anlattığı Yakına da Uzak Ada belgeselinin unutulmaz müziklerinden birisiydi. Şiir İstanbul Uluslararası İstanbul Şiir Festivali'nde çalıştığım günlerde 2008'de şair Emilios Eden'i de festivale davet etmiş ve belgeseli Cüneyt ...Cüneyt Türel ve eşit İlbe da... ...katıldığı bir gösterimde... ...birlikte izlemiştik. Unutulmaz bir haftaydı benim için. Cüneyt Türel'i de 1 Mayıs... ...2012'de kaybetmiştik. Bu şarkıyı... ...onun anısına ithafen çalmak istiyorum. Şarkıyı belgeselin kaydından... ...Fuat Oburoğlu'nun sesinden... ...dinliyoruz. Eski Dostlar. Ben hayvan Bir insan... ...memleketi bedelliyor kızım. İnsan... ...ben bunlarla... O ...kanlarım mı Mustafa... De bileyim, bunlarla da büyüdü büyüyor. O da işte değişmedi. Burada hiç değişmedi. Şimdi bak orada bir tane olar. Hadi, hadi hoşçakalın. Hadi ora kahri. <gülüyor> işleri gör. <gülüyor> Aşkının Şuan halimize lar bizim mahalle, moazici düşlerimi süslüyor hala. Şu İstanbul eski günlerden kalma bir alışkanlık. Bakmayın siz Atina'dan geldiğime. Şu İstanbul eski günlerden kalma bir alışkanlık. Bakmayın siz Atina'dan geldiğime. ...bir e, şarkıyla... ...programa devam ediyorum... ...1986'da yayınlanan ve... ...albüme de adını veren... ...şarkıyı dinleyeceğiz... ...sözleri Meral Özbek'e ait şarkının... ...müziğini Derya Köroğlu yazmış... ...Güne Bakan... şardık Çocuk vardı vallak yıldızlarda Ay o Artık ben koştum bu son baharda Çocuk vardı vallak Artık ben bekle geliyor ayrılıktan koştu mu sof Arzulara benzelim. Penceler bırak açık kalsın, geceleri yağmurlar yalsın. Güne bakan düşlerimiz, yağmur sesiyle çolalsın. Çocuklardı parlak yıldızlardı o zaman. Dünya karanlık de ki. Artık koşulumuz Çocuklardı, parlak yıldızlardı o zaman. Artık ben emekledik gidiyorum. Artık İnsanı bir anda alıp çocukluğuna götüren bir şarkıda Yeni Türkü grubunu dinledik. Başka bir hayat istiyoruz ve bunun içinde yaşamız yaşamımız boyunca her zaman iyiye güzeli olan umudumuzu diri tutan insanlarla bir biçimde buluşuyoruz. Zaman içerisinde hemhal oluyoruz. Açık Radyo'da 20 küsür yıldır benim için böyle bir buluşma yeri. Yeşil düşünceyle ilk kez radyo aracılığıyla tanışmıştım. İşte Ömer Madran'ın izini sürdüm ve Yeşillerin Beyoğlu Yeşil Ev'de düzenledikleri Yeşil Okul'da Ömer abi'nin derslerine katıldım. Yeşilleri ilk kez orada tanıdım. Yani 8-9 yıl öncesinden bahsediyorum. O tarihte Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin üyesiydim ama bir taraftan da ayrılsam da acaba Yeşillere mi dahil olsam diye de düşünüyordum. Sonra buna gerek kalmadı. Bir süre sonra Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller bir araya gelip YSGP'yi kurdular. Birkaç yıl önce de Yeşiller partiyle yollarını ayırıp bir hareket olarak yola devam etme kararı aldılar ve ben de onlarla yola devam etmeye karar verdim. Yaklaşık iki yıl önce Yeşil Gazete Kolektifine emek vermeye başladım. Bugün de Tıpkı Açık Radyo'da olduğu gibi Yeşil Gazete ile de daha iyi Daha güzel başka bir hayat özlemme Derman arıyorum bu ay 1-5 Ağustos tarihlerinde yeşillerin 17. kez düzenlediği yeşil kampına katıldım. Bu kamp katıldığım üçüncü yeşil kamp oldu. Yeşil kamplar her sene doğaya uyumlu, sürdürülebilir, işte erkek egemenliğini reddeden, şiddetsiz, doğrudan demokrasiye inanan, adil paylaşımdan yana, özgür yaşamı savunan, çeşitliliği koruyan, küresel mücadelenin parçası olan, yeşil politikanın üzümsenmeye çalışan, ...çalışıldığı buluşmalar oluyor... Bu kamplarda uluslararası yeşil düşüncenin temellerini kavrama, işte ekolojisi değerleri benimsemiş insanlarla tanışma, birlikte şarkılar söyleme ve dünyanın sorunlarına, doğanın haklarına saygı duyan bir yerden bakarak çözümler üretebilme şansını yakalıyoruz. Bu yıl da öyle oldu. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ve Avrupa'dan gelen yaklaşık 150 katılımcıyla birlikte beş gün boyunca toplumsal cinsiyet meselelerinden doğanın haklarına, ...gıda politikalarına, su krizine, demokrasiye, eğitime, sosyal fayda meselesine, yaşamsal hukuka, işte iklim değişikliğine... ...ve yeşil politikanın ilgi alanına giren birçok meseleye dair alternatifleri konuştuk. Esmeray tek kişilik oyunu kestirmeden hikayeleriyle konuğumuz oldu. İşte dileyenler Tuğba Yalçın ile yoga yaptı. Dileyenler Bahar Vidinoğlu ile doğa, doğal uyumu keşfetmek için bir araç olan Skinner bırakma tekniğini çalıştılar... Dileyen gökalp ceylan ile güneş, rüzgar ve kömürü konu alan görsel tasarımlar ürettiler. Dileyen denize girdi ama son gece hep birlikte Ömer Ongun'un bir enstrüman olarak bedeni yeniden tanımak beden müziği çemberinde yer aldık. Hani hayatta bazen hiç bitmesin dediğiniz anlar olur ya yeşil kamplar benim için tam da bu anı ifade ediyor. Yeşil kampın haber ve fotoğraflarına yeşil gazetenin internet adresi olan yeşil gazete.org'tan ulaşmanız mümkün. Belki geleceksene sizler de bu kampın katılımcısı olmak istersiniz. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonrayı sözleri Murat Hanmungan'a, müziği Derya Köroğlu'na ait bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Ee, yeni türkünün 1988'de yayınladığı Yeşil Mişik albümünden bir şarkı. Umut dolu bir şarkı ve nedense aynı zamanda hüzünlü de bir şarkı. Bu şarkıyı da Yeşil Kamp 2018 katılımcısı tüm arkadaşlarım için çalmak istiyorum. Fırtına. Keşke hiç bitmese değil, diyebileceğimiz anlarla umut dolu umutla dolu dolu yaşayacağımız iyi müziklerle güzelliklerle bezeli bir hafta diliyorum hepimize. Hafta 15'te Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden bir arada olabilmek dileğiyle hoşçakalın.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 Yarınlar hayat yeniler bizi geçme de yolumuz boz kırlardan denizlere çıkar sokaklar yıllardan sonra yollardan sonra and young, young, old.